Sevgili izleyenlerimiz, efendimizle birlikteliğimize devam ediyoruz. Efendim, Malatya'dan Oğuz isimli bir izleyicimiz, ayette seni bütün insanlara cenneti müjdeleyici kıldık. İçinde nifak ve nücur, küçük haftalık olanlara seni musallat ederiz buyuruyor. Dünyada bu azap var mı? Azap varsa Peygamber Efendimiz üzerinden yapılıyor mu? Ben yeni tövbe ettim, namazımı kılmaya başladım. Bu durumu kendi üzerimden tadıyorum. Evet. Allah Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı müjdeci olarak göndermiş. Allah buyuruyor. Nezir olarak, uyarıcı olarak göndermiş. Rahmet olarak göndermiş, nur olarak göndermiş. Hakkı batıldan ayıran olarak göndermiş. Her halükarda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesi neyse, ona iman edenlerin, tabi olanların, yolunda yürüyenlerin de aynı şekilde o işi yapmaları gerekir. İman edenleri müjdeliyor, etmeyenleri, kalbinde hastalık bulunanları ne yapıyor? Musallat ederiz ne demek? Onu temizlesin diye, tezkiye etsin diye. Allah ona yetki vermiş kuvvet vermiş, kudret vermiş, yetki vermiş, demektir aynı zamanda. Bir de eğer buna rağmen iman etmezlerse, müjdeyi kabul etmezlerse, Allah'tan gelen müjdeyi cennete gitmek için müjdeyi kabul etmezlerse, bu sefer seninle senin elinde sana tabi olanların eliyle gerekeni yaparım demektir. Bunu böyle anlamak gerekir. Evet, kulbün üzerinde yaşar mı? Elbette ki yaşar. Yaşamaridir. Mümin olarak yaşamaridir. Ama tamamen rahmet olarak başka türlü anlamak doğru değildir. Ne olursa olsun o mutlaka rahmettir. İster rahmetiyle muamele etmiş olsun, isterse onu bertaraf etmek için bir muamelede bulunmuş olsun gene rahmettir. Bizim de aynı şekilde resul Resulullah Efendimiz'e tabi olanlar olarak e, rahmet olmaya çalışmamız gerekir. Rahmet olmamız gerekir. Zahmet değil. Müjdelememiz gerekir. Uyarmamız gerekir. ikaz etmemiz gerekir. E, düzeltmeye çalışmamız gerekir. Elbette ki elimizden geldiği kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyladır. Evet. Efendim izleyen izleyicimiz Kevser Suresi emir ayeti olduğundan namazda söylenmesinde ebeden bir sorun var mı? Edeben bir sorun evet. var mı? Edeben bir sorun olmaz. İster emir ayeti olsun, ister inşa ayeti olsun, haber ayeti olsun, o fark etmiyor. Allah'ın vahyini orada. ikrar ediyoruz. Allah adına Allah'ın vahyini ikrar ediyoruz orada. Emir ayeti deyince, emir olmayan ayet yoktur. Allah bir şeyi vahyetmişse o zaten emirdir. Ya iman et diye emretmiştir, ya anla diye emretmiştir, ya yap diye emretmiştir, ya da yapma diye emretmiştir, ya da uzak dur diye emretmiştir. Emir olmayan hiçbir şey, hiçbir ayet yoktur. Dolayısıyla yani Allah eğer Kevser suresini indirmişse, önce onu anlamak gerekir. Nasıl bir emir olarak? anlaşılması gerekir. İnna a'teynake el Kevser. Biz sana Kevser'i verdik. <gülüyor> yani sonu olmayan bir nimet verdik. Evet. Kevser için bu Beytir diyenler vardır. Bu Kur'an'dır diyenler vardır. Bu ümmet'tir diyenler vardır. Her ne olursa olsun onun bitmemesi gerekir. Sürekli olması gerekir. Eğer bitmiyorsa bu ebedi hayatla cennetle ilgili bir mesele olması gerekir. Bitimsiz, tükenmeyen, ardi arkası kesilmeyen manasındadır. Sadece Kevseri Resulullah Efendimiz'e mi vermiş? Haşa. Bunu böyle anlamak zaten Kur'an'ı anlamamaktır. Bize de Kevseri vermiş midir? Vermiştir. Bitmeyen nimeti neyle veriyor? Vahiy ile veriyor. Bitmeyen nimeti peygamberiyle veriyor. Aynı şekilde müminlerle, ehlibeytle Resulullah Efendimiz'e tabi olan varisleriyle veriyor. Onlar da bize kazandırıyor. Her ne ki bize, ebedi hayatımızı kazandırıyorsa, cenneti bize kazandırıyorsa, o bizim için kevseridir, o bizim kevserimizdir. Sonra ne buyuruyor? Feselli. O, bu durumda, namazda ol, selatta ol dedi. Evet, namaz kıl demedi namaz kıldırken derken selam buyurur, namazı ikame et. Ne demek? Feselli, selamette ol. Öyle ki cennete olasın, selam yurdunda olasın. Gönlün selamette olsun, gönlün cennete dönsün. Onunla cennete, selam yurduna varasın. Feselli, yanasın, aşkla, muhabbetle yanıp doğrulasın. Bu kevserle, bu kevserin sana bunu kazandırması gerekir. Kazandırmıyorsa de değildir. Aynı şekilde bununla desteklenmiş olasın. Sen Allah'ın vahyini taşımaya çalışırken hidayeti taşımaya çalışırken sen hidayette oluyorsun. Sen onu desteklemeye çalışırken yardım etmeye çalışırken o sana yardım ediyor. Neye yardım ediyor? Selamette olman için. Gönlünün selamette bulması, olması için. Gönlünün cennet olması için. Dolayısıyla evet, cennete varabilmen için. Feseli lirrabbi. Bunu Rabbin için yap. Rabbin için. Seni yaratan Rabbin için. Terkip eden Rabbin için. Rabbinin terkibine geri dön demektir. Feseli. Seni terkip ettiği gibi ol. Hazreti insan ol. Fıtratına geri dön. Fıtratını temizle. Lerrabbi ke her Buna beraber kes dedi. Kurban et dedi. Boğazla dedi. Neyi? Kurban demiyor yalnız. Kes. Neyi kes? Senin bunu kazanabilmen için nefsini kurban etmen lazım. Dolayısıyla nefsine ait olan her şeyi kurban etmen lazım ki selatta olmuş olasın. Veselli olmuş olasın. Selatta olmuş olasın. Selamette olmuş olasın. Kevser seni buna taşımış olsun. Sonra ''İnneşâniyeke huvel efter'' Seni beğenmeyen, seni kabul etmeyen, sana efter diyen, sana bu kaybetmiş diyen, bu kazanmamış diyen, asıl bunu söyleyen kaybetmiştir, efter odur. Onun işi bitmiştir. O dünya hayatına tenezzül etmiş ve onu o kesildi. Onun hayatı dünya hayatıyla kesildi. Onun için cehenneme gidenler için ne dedi? Orada Yaşamazlar ki yaşasınlar, ölmezler ki ölsünler. Hayat, onun için hayat bitmiş demektir. Senin yaşadığını, yaptığını beğenmeyen evet, epterdir. Dolayısıyla cehennemliktir dedi. Evet, buna bu nasıl namazda e, okunur bir okunmaz mı diye sorulur mu? Tam da okunması gereken buna beraber e, bütün müminlerin belki bildiği bir suredir. Ama bunu böyle okuması gerekir. Ben kısaca izah ettim. Böyle okuyunca, evet, o onu bambaşka bir aleme taşır. Rabbi ile beraber eder. Selat'ın ne olduğunu öğrenir. Kevser'in ne olduğunu öğrenir. Kurbanın, kurban etmenin ne olduğunu öğrenir. Buna beraber kendisine karşı gelenlerin de nasıl bir akibete uğrayacağını bilir ve anlar. Evet. Okumak gerekir. Okunması gerekir. Efendim, Arzu isimli bir izleyicimiz merhaba demiş. Ben sünnetlerimi namazdan önce kılıyorum. Bu doğru mudur? Bu doğru mu? Bir de eşimi 20 yıldır kaybettim. Çocuklarımı bırakmadım. Onları büyütüp evlendirdim. Sevap mı kazandım yoksa bunu yapmam görevim miydi? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sünnetleri namazdan önce de sünnetler kılınıyor, sonra da kılınıyor. Önce kılıyorsa öncekileri kılmış demektir. Kılmasa bir şey olur mu? Kılmasa kazanmamış olur. Evet, önce kılıyorsa kılmıştır zaten. Öncesindekilerini kılmış, sonradakilerini kalmamış demektir. Zaten e, sünnetler bellidir. Eşini kaybetmiş ve çocuklarına bakmış. Elbette ki bu bir görev olmakla beraber bu, bir fedakarlıktır. Çocuklarının babasını kaybettiğinde, bu durumda geriye kalan çocuklar, yetim olmuş oldu. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Biri eğer, yetimlerin, yetimlerin bakımını üstlenirse, ister yakını olsun, ister yakını olmasın, ister evladı olsun, ister olmasın. İster akrabası olsun, ister olmasın. Sonra parmakıyla böyle işaret ediyordu. Evet, cennette biz böyle komşu oluruz dedi. Hayrın en büyükünü yapmıştır, en güzelini yapmıştır. Allah'ın kendisine tanıdığı bu imkanı degarlendirmiştir. Başka türlü de hareket edebilirdi. Ama o tavrını bu şekilde... Yetimlerden yana koymuştur ve gerekeni yapmıştır. Evet Bunun karşılığı Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi cennettir. Resulullah Efendimiz'e komşu olmaktır. Böyle bir nimete de şükretmek lazım, hamd etmek lazım. Eğer o bize ikram etmese, biz böyle kazanamayız. O böyle imtihana tabi tutmasa bizim kazanmamız mümkün değildir zaten. Her bir kula farklı bir muamelede bulunur, kulu kazansın diye. Kul da gerekeni yapınca kazanır. İnşallah kardeşimiz de öyle yapmıştır. İnşallah kazanmıştır öyle. Efendim Van Bahçe Saray'dan Suzan Allah verdi. Selamun Allah Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin ve tüm diğer TV çalışanlarının üzerine olsun hocam. Soyadımda Allah ismi yazıyor ve bu resmi dairelerde çöpe atılıyorsa bundan dolayı mesul kalıyor muyum? Hocam sizi çok ama çok seviyoruz. Sizden dua bekliyorum. Çok ihtiyacım var. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Soyadında Allah ismi vardır. Elbette ki edeben doğru değildir. Yani o kağıdın çöpe atılması doğru değildir. Eğer birileri onu çöpe atmak zorunda kalıyorsa bu durumda onu yırtması lazım. Yırtıp yani Allah isminin tek bir parça olmaması gerekir. İkiye böldüğünde, evet zaten isim olmaktan çıktığı için sorun olmaz. Buna beraber kendisine ait bir sorumluluk yoktur. Ama o ismi böyle alıp çepe doğru değil. Önce yırtıp öyle çepe atmak gerekir. Yani isim olmaktan çıksın diye. Bununla beraber bütün varlık Allah'ın tecellisi. Allah ismi yazılıdır ama o okununca o manayı ifade eder. Okunmadan o manayı ifade etmez sadece bir yazıdır. Onun için herhangi bir sorun olmaz ama buna beraber yırtılıp öyle atılması gerekir. Mutlaka herkes bunu biliyor inşallah. Efendim Erzurum'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm hocam. Sizi çok severek dinliyoruz ve sizin tarikatınıza mensup olmak istiyoruz. <gülüyor> Bize yardımcı olur musunuz? Erzurum'da bağlantı kuracağımız bir yer var mı? Evet. Şu anda yoktur ama zaten hep beraber olmuşuz. Seviyoruz ve dinliyoruz. İşte tabiat budur zaten. Uymak budur zaten. Hep beraber yola çıkmış ve yolculuğumuzu yapıyoruz. Mutlaka kardeşlerimiz zaten yola başladığında, yürümeye başladığında o manevi hali, o tadı üzerinde yaşar ve tadar. Zaten bunu anlamışlardır. Hamdolsun, hep beraber olmuşuz. Yolculukta devam ediyor. İnşallah her bir şeyle de bir kardeşimiz gider, gerekeni de yapar. Aslında kardeşlerimizin orada beraber olmaya çalışmaları gerekir. Bir araya gelip, sohbetleri izlemeye çalışmaları gerekir. Beraber Allah demeye, birbirlerini Allah'a davet etmeye çalışmaları gerekir. Yani zaten bunu yapmaya başladığımızda Allah devamını ikram eder. ihsan eder. Evet. Selamun Aleyküm. Ben Alanya'dan Fatıma dualarım kabul olmuyor. İşim ters gidiyor. Demiş efendim. Evet. Dualarımız kabul oluyor. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kul dua ettiğinde benim duam kabul olmadı devyene kadar demezse mutlaka Allah onun duasını kabul eder dedi. Allah ayeti kerimede bana dua edin duanıza icabet edeyim dedi. Duamıza icabet etmesi için evet davamda ne buyurdu? Söyle kullarıma onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler. Bezedüşen Allah'ın davetine icabet etmektir. Biz O'nun davetine icabet edersek, O da bizim davetimize icabet eder. Nasıl davetine icabet ediyoruz? Rabbimizi severek, iman ederek. O'na iman ettiğimizde, O'nu sevdiğimizde bilelim ki O da bizim davetimize icabet eder. Bir kul dua yaptığında, dua ettiğinde neyi istiyor kendisi için? Kendisi için hayrı istiyor, hayır olanı istiyor. Bu benim için hayırdır. Bu benim için güzeldir deyip onu istiyor. Allah duayı reddetmez. Ya onu ikram eder, eğer onun için hayır değilse, o anda ya da hayır değilse, daha sonra ikram edecekse, onu ondan korur ve muhafaza eder. Allah duayı reddetmez. Bununla beraber dua kulluktur. Kulluğun özüdür buyurdu Resulullah Efendimiz. Bütün ibadetler duadır. Rabbimizden istemektir. Dua etmekle kulluğumuzu yapıyoruz. Evet. Kulluğumuzu yapınca ahiretimizi kazanıyoruz. Kulluğu kazanıyoruz. Bununla beraber duayı reddetmez dedi. Çünkü kendimiz için hayır olanı istemişiz. Biz kendimiz için hayır bildiğimiz şer, şer bildiğimiz hayır olabilir. Siz bilmezsiniz Allah bilir dedi. Bu durumda işi ona bırakıyoruz. Ama kendimiz için hayır olanı da istiyoruz. Duamızı da yapıyoruz. İşi Allah'a bırakıyoruz. Sen bilirsin ya Rabbi. Ben kendim için bunu hayır görüyorum. Eğer hayırsa ihsan et, ikram et, değilse beni koru, muhafaza et demek gerekir. Kulluk bunu gerektirir. İman bunu gerektirir. O bizden bizi daha iyi bilir. Bizim için hayır olanı bizden daha iyi bilendir. Buna iman edip duamızı da böyle yapıyoruz. Duamı da kabul etmedi demiyoruz. Allah duayı reddetmez. O bize kazandırmıştır. Efendim İstanbul'dan Serkan Görgü Hocam üzerimde helallik var Hak var Şükür malım da var Fakat satılmıyor Helallik alamıyorum Bana dua edin Allah için Allah sizden razı olsun Allah bütün kardeşlerimize yardımcı olsun inşallah Eğer bir kul üzerimde Hak var Ödeyemiyorum Bununla beraber Çaba gayret sarf ediyorum ama Allah ihsan etmemiş, ikram etmemiş. Bilelim ki Allah mutlaka ikram eder. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bir mümin herhangi bir şekilde borçlanırsa ama ödemek niyetiyle borçlanmışsa Allah ona bu ödemeyi yaptırmadan, borcu ödettirmeden canını almaz dedi. Onun için rahat olalım, emin olalım. Allah ikram eder inşallah, ihsan eder inşallah. Ee, Allah kapıyı mutlaka açar. O ana kadar idare etmeye çalışmak gerekir. Sonra sıkıntı olmasın diye, yaşanmasın diye e, mutlaka muameleyi de ona göre yapmak gerekir. Allah bütün kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Allah sıkıntısı olan, darda olan, borcu olan bütün kardeşlerimize e, hayır diye kapılar açtı inşallah. inşallah. Efendim bir izleyicimiz, selamun aleyküm hocam. Aleyküm Annen Elifba el dersi alıyordu, aklına girmiyor diye bıraktı. Hükmü nedir? Dua edin inşallah. Evet, hükmü büyük bir mükafattır. Annesi yaşlanmış, Rabbinin kelamını öğrenmeye çalışmış. Bunun hükmü ne olabilir? Bunun hükmü rahmettir. Bunun hükmü Buna karşılık Allah'ın onu sevmesidir. Evet, o yaşa kadar öğrenmemiş, öğrenememiş, bilmemiş ya da anlamamış ya da imkanı olmamış bu yaşta öğrenmeye çalışıyor ama öğrenemedi. Olsun. çabasını gayretini sarf etti ya, öğrenmiş gibi Allah ona muamele eder. Kulum bu yaşta benim kelamımı öğrenmeye çalışıyor. Demez mi? Rabbimizi böyle tanımamız gerekmez mi? Öyle. Yok. Birileri çıkıp diyebilir ki işte, eğer öğrenemediyse cezası vardır, hükmü şudur yok öğrenmiş, unutmuş, unutmuşsa cezası budur diyebilir, bu Allah'ı bilmemektir. Allah kulunun niyetine bakar. Okur ki, evet Rabbinin kelamını öğrenmeye çalışmış ama bunu becerememiş, öğrenmiş gibi kabul edilir. Bu durumda onu öğrenemediyse, e, marini okuması gerekir. Rabbim ona ne demiş, ne demek istemiş ya da dinlemesi gerekir, okuyamayabilir, dinlemesi gerekir. Dinleyip anlamaya çalışması gerekir. Rabbim bunu bana söylüyor, bana böyle söylemiş deyip e, gereğini yapmaya çalışması gerekir. Evet. Efendim Afyon Karahisar'dan Muhammed Sabri Yumuk ezan okunurken arkasından ezan duası okuyoruz. Bunun bize ne gibi kazancı vardır? İster ezan duası olsun, ister başka bir dua olsun. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her halükarda yaptığı bir dua vardır. Dua, Allah'ı davet demektir. Allah'ın kendisine tecellisini, muamelesini davet etmek demektir. İster ezandan sonra olsun, ister namazdan sonra olsun, ister oruç tutmuş iftardan sonra olsun, o fark etmiyor. İster akşam yatınca, ister sabah kalkınca olsun. Her halükarda evet, dua etmişse kulluğunu yapmıştır. Rabbi ile muhatap olmuş, Rabinden bir talepte, bir davette bulunmuştur. Evet, Bu nedir? Elbette ki hayırdır. Elbette ki kulluğun gereğidir. Elbette ki Allah'ın sevdiği bir e, nimettir ki Allah onun davetine icabet eder. Duası ne olursa olsun. Onun için böyle e, duayı belli zamanlarda yapmamız gerektiğini zannetmeyelim. Yolda yürürken de dua edebiliriz. Herhangi bir şeyi yaparken de dua edebiliriz, etmemiz gerekir. Onun için söyledim, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her halükarda bir duası vardır. E, hayati duadır. İnsan duadan ibarettir kıymetini değerini de duasından alır. Öyle buyurdu. Eğer duanı da olmasaydı Rabbiniz size neden kıymet versin? Neden değer versin? Yani kıymetini, değerini duandan alıyorsun. Biz de her halükarda duada olmamız gerekir. İster ezandan sonra olsun, namazdan sonra olsun, yürürken olsun, yatarken olsun, kalkarken olsun, herhangi bir durumla karşı karşıya geldiğimizde olsun, hemen Rabbimize sığınıp hemen Rabbimizden istememiz lazım. Rabbimizin yardımını istememiz lazım. Doğru yapmayı, doğru olmayı istememiz lazım. Evet. Dua, ibadetin özüdür, kulluğun gereğidir. Dua, kul olmaktır. Evet, Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Onlar Allah'a dua etmekten e, kaçınırlar kibirlenirler. Evet, kim? Müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, münafıklar. Evet. Her halükarda duada olmamız lazım. Efendim, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Selamun aleyküm hocam. Rize'den kardeşiniz. Hocam eşimle birlikte hacca yazıldım. Hacılığın çıkması için <Gülüyor> Mürşidimden dua istiyorum. Mürşidimin ettiği duaya da bütün kardeşlerimin amin demesini istiyorum. Hocam bir de size bir şey soracaktım. Akrabalarımdan birisi müftüdür. Benim hacca yazıldığımı duymuş ve bana haber gönderdi. Eğer kuradan hat çıkmaz ise bana haber edin. Ben sizi başka bir firma ile gönderirim. Bu doğru mudur? Bu doğru mudur? Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Hakka girer miyiz? Her şey için sağ olun hocam. Allah'a amenet olunuz. Allah razı olsun. Allah onları da bütün kardeşlerimize de, müminlere de haci nasip etsin, ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Eğer çıkmazsa o akrabası başka bir yoldan onları gönderdiğinde başkalarının hakkına girmiş olur mu? Kesinlikle hayır. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki oraya yol bulabilen bütün insanlar üzerinde Allah'ın hakidir ki o beyti tavaf etsinler, orayı ziyaret etsinler. Oraya yol bulabilen. Evet, akrabasının da bulduğu başka bir yol olmuş olur. Onlara bir yol göstermiş olur. Dolayısıyla Allah'ın emri yerine gelmiş olur. Herhangi bir şekilde hakka girmiş de olmuyor. İnşallah Allah ihsan eder, ikram eder. Evet. Efendim Almanya Köln'den Hamza Kalay. Selamun Aleyküm hocam. Sorum Aleyküm. şu. Hocam hepimizin günahları, kusurları var biliyorum. Lakin açık alanlarda hocaların konferansında kız, kızlarımızın, hanımlarımız yarı kapalı, yarı çıplak giinmeleri kanıma dokunuyor, imanıma dokunuyor. Bunun hakkında açık hükümler var iken neden çoğu kravatlı hocalar bunu dile getirmiyor? Evet. Allah alemlerin Rabbidir. Müminlerin Rabbi değil, alemlerin Rabbidir. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kendisine ayetler geldiğinde götürüp onları müşriklere okuyor mu? Evet. Sahabe götürüp müşriklere okuyor mu? Evet. Bu müşriklerin içinde kadınlar da var mı? Elbette ki evet. Onun için eğer bir alim, bir koca bir yerde, bir konferansta veya herhangi bir yerde bir şeyi anlatıyorsa, orada e, kardeşimizin söylediği gibi farklı giyimli insanlar varsa, yok bunlar niye buradadır demek doğru değildir. Tam tersine onların buna ihtiyacı vardır. Onların asıl ihtiyacı vardır. Hiç o anlatan, Allah'ın ayetlerini anlatan, Allah'a davet eden niye sizin, sizin burada ne işiniz var diyebilir mi? Demi hakkına sahip midir? Asla. Buna beraber papazı da davet etmesi lazım, Yahudi'yi de davet etmesi lazım, günahta olanı da davet etmesi lazım, takini de davet etmesi lazım, kapali olanı da davet etmesi lazım. Bununla beraber onlara o şekilde bakıp bizim onlar hakkında hüküm vermemiz asla doğru değildir. Onu Allah biliyor. Mesela, nereden biliyoruz? Allah onları da bizi huzura alırsa, acaba bize nasıl bir muamele yapar, onlara nasıl bir muamele yapar? Biz bunu biliyor muyuz? Bunu bilmiyoruz. Bunu bilen bir tek Allah'tır. Onun o günahı vardır, o yanlışı vardır, o hatası vardır. Ama, hiç kimse günahından dolayı cehenneme gitmez. Küfründen ve şirkinden dolayı gider. Kibrinden dolayı gider. Acaba böyle söylemekle onlara karşı büyüklenmiş olmuyor muyuz? Kibirlenmiş olmuyor muyuz? Evet. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri evet, evliyanın büyüklerindendir. Böyle bir kafileyle beraber hacca gidiyorlar. Eski zamanda kervanla beraber hacca gidiyorlar. Kervan Geceleyin konaklıyor bir yerde, bir menzilde. Gece yarısı kalkıp gece namazı kılıyor. Teheccüd namazı kılıyor gece. Onunla beraber olan, ona hizmet eden dervişi de beraber kalkıp o da aynı şekilde teheccüd namazı beraber kılıyorlar. Kervandakiler uyumuş. Diyor, derviş dedi ki, ''Efendim, şimdi bu böyle gaflet içinde yatanlar, uyanlar da keşke kalksaydı, onlar da teheccüd namazı kılsaydı, bu gece namazını kılsaydı.'' dedi. gör i Mübarek Hazretleri buyurdu ki, ''Keşke hayatında hiç teheccüd namazı kılmasaydın, şimdi de bu sözü söylemeseydin.'' Senin kıldığın bu namaz sana kibir vermiş. Bunlara karşı büyüklendin. Keşke şimdiye kadar hiç teheccüd kılmasaydın, bu kelimeyi söylemeseydin. Böyle bir hale, böyle bir bakışa sahip olmasaydın. Evet. İnsanı cehenneme götüren kibridir. Nereden biliyoruz? Mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam geçmiş ümmetlerden iki ...kadının halini anlatmıştı. Evet, ne buyurdu? Geçmiş ümmetlerden bir kadın vardı. İbadet ehli biriydi. Kedisi evde ona zarar verince... ...onu bir odaya koydu, kilitledi. Kedi susuzluktan, açlıktan... Evet, ...yerleri Nemli yeri yalıyordu. Öylece öldü. Bundan dolayı Allah onu cehenneme gönderdi dedi. Eğer Resulullah Efendimiz anlatıyorsa... Allah ona haber vermiş. Allah ona bunu anlat demiş. Niye cehenneme gitti? Bir mahlukata merhamet etmediği için. Ondan merhamet olmadığı için. İbadeti onu kurtarmadı. İmanı yok. Gene buyurdu, beni İsrail'den, geçmiş übetlerden bir kadın vardı. Etini satarak geçimini yapıyordu. Bir ile beraber bir yolculuk esnasında bir kuyunun başına vardıklarında herkes suyu aldı. Orada bir köpek vardı. O da susuzluktan o kumları yalıyordu. Kadın diyor ayakkabısını çıkarıp kuyudan bir su çekti. Köpeğe ayakkabısıyla su verdi. Onun bu tavrından dolayı Allah onu cennete gönderdi. Evet. Kimin ne olduğunu kim bilebilir? Nasıl hüküm verebiliriz? Eğer bir kul, Rabbim beni huzura aldığında, bütün insanları, müminleri la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenleri huzura alırsa, en zor, en çetin hesap benim hesabımdır demiyorsa, kibirlenmiştir, büyüklenmiştir. Nereden biliyorsun? Allah'ın sana verdiği akıl ile, ilim ile, bilgi ile, güçle, kuvvetle, hikmetle sen gerekeni yaptın mı? Hayır, hiç kimse buna evet diyemez. Peygamberler de evet dememiş. Ne demişler? Biz kendimize zulmettik ya Rabbi. Biz sana layıkıyla kul olamadık. Seni layıkıyla tesbih edemedik. Layıkıyla sana hamd edemedik dediler. Bizim halımız böyleyken biz bir başkasını nasıl hesaba çekip şunlar şöyle kötüdür bunlar böyle kötüdür de, diyebiliriz. Buna nasıl cesaret edebiliriz? Evet. Yanlış yanlıştır. Yanlışa yanlış diyoruz. Bu yanlıştır. Ama o bir yanlışla onu ölçemeyiz. Onun hesabı Allah, Allah'a aittir. Allah bir kulü hesaba çekerken, eğer imanı varsa günahlarını bir tarafa, sevabını bir tarafa koyar, hesabı öyle görür. Ama eğer kalbinde zerre kadar kibir varsa cennet yok dedi ona Allah. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez dedi. Kim cehenneme gidiyorsa kibrinden dolayı gider. Kafir kibirlendiği için cehenneme gitmiştir. Kafir olmuştur. Müşrik kibirlendiği için müşrik olmuş, Allah'a şirk koşmuştur. Münafık kibirlendiği için, ben akıllıyım dediği için iki yüzlü münafık olmuştur. Onun için buna çok dikkat etmemiz gerekir. Ağzımızdan böyle kelimelerin çıkmaması gerekir. Evet. Ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Kim bilir, onların içinde ne cevherler var? Kim bilebilir? Kim bilir, o bizim beğenmediklerimiz, Allah'ı nasıl seviyor? Evet, o da onun hatası, o da onun kusuru, o da onun günahı, o ayrı şey. Nereden biliyoruz? Ölçtük mü? Kendi muhabbetimizle, imanımızla, onun imanını ölçtük mü? Kendi teslimiyetimizle, onun teslimiyeti ölçebildik mi ki böyle hüküm verebilelim? Böyle bir hüküm, evet, asla doğru olmaz. Çünkü hüküm Allah'a aittir. hakim olan O'dur. Hakem olan O'dur. Hesabı soracak olan O'dur. Biz bilmiyoruz. Allah bilir. Bize düşen kendimizi bilmektir. Rabbimizi bilmektir. Kulluğumuzu bilmektir. Nefsimizin de, evet, günahını bilmektir. Yanlışını bilmektir. Onu düzeltmeye çalışmaktır. Kardeşlerimize de yardımcı olmaya, hakı önüne koyup yardımcı olmaya çalışmaktır. İşimiz onların hesabını görmek değil. Allah adına hüküm vermek değildir ki bu şirk olur, bu küfür olur. Evet. Böyle bir şeyden gönlümüzü mutlaka temizlememiz gerekir. Evet. Efendim Gülbin Toy muhabbetiniz hasıl olduğunda bedenime sığamıyorum. <gülüyor> sevinç ve şükür doluyorum. Seninle buldum hakkı, sensiz sanki ölüyüm. Ben Muhammed Hüseyin'in bahçesinin gülü. İsmi de zaten gülü. Kokan gül. Allah bizi o kokan güllerden eylesin inşallah. Amin. Evet. Diyarbakır'dan Ergani'den Merdan Toy. Allah'ın selamı ve muhabbeti bir avuç hak aşığı olan diğer TV ailesine Halim'in haldaşı Muhammed Kort kardeşime Musa aleyhisselam gibi göğsünden çıkardığı ak eliyle kalbimize dokunup temizleyen bir gülümsemesiyle gönlümüzü arşa çıkaran arzdan selamımızı iletin arştan kelamları getiren Efendimizin üzerine olsun sizi sevmekten başka hayır tanımıyoruz bilmiyoruz. Allah bizi, birbirimizi sevenlerden eylesin. Hmm. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurdu. Kıyamet yönü o dehşetli günde <gülüyor> koltuklar üzerinde Allah'ın ikramda bulunduğu üzerinde nurdan elbiseler, başlarında nurdan taç olan kulları vardır, olacaktır. Onlar böyle karşılıklı nimete ermiş ve birbirleriyle sohbet ederler. Kıyamet yerinde, o dehşetli günde. Peygamberler, şehitler, Allah yolunda ölenler, onların haline gıpta ederler. Kimdir bunlar? diye. Diyor Allah buyurur ki, bunlar dünyadayken, hiçbir menfaat gözetmeden, benim için birbirini sevenlerdir. Benim için bir araya gelip beni zikredenlerdir. Benim için, sadece benim için, hiçbir e, hesapları olmaksızın Allah birbirimizi Allah için sevmenin karşılığında böyle bir muamelede bulunuyor. Ama Allah için sevmek öyle basit bir şey değildir yalnız. Allah'ı seviyorsan onun için sevebilirsin. Ne kadar seviyorsan o kadar sevebilirsin. Bununla beraber bu imandır. Nimete layık olanlar Allah için Allah'ı sevenlerdir, Allah için birbirini sevenlerdir. Elbette ki o sevginin gereğini de yapanlardır. Sevgisi lafta kalmayanlardır. Evet. Efendim Ankara'dan Ali Taş denen Selamun Aleyküm Hocam Silsile-i Ali hakkında ne düşünüyor? Oradaki alimlerin kitapları, menkibelerini okumak ve onlara uymak nasıl olur? Doğru mudur? Evet. Öncelikle her mümine gerekli olan, lazım olan Allah'ın kitabını okumaktır. Öyle ki elinde bir ölçü olsun, başka bir alimin kitabını veya bir menkibeyi, her neyi okursa okusun, o Allah'ın kitabının vahyinin ölçüsüne vursun. Doğruysa alır, yanlışsa atar. Eğer elimizde böyle bir ölçü olmazsa, doğruyla yanlışı, hakla batılı birbirine karıştırmış oluruz. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Hakli batıl zannederiz, batılı hak zannederiz. Onun için öncelikle okumamız gereken Allah'ın kitabıdır. Dinlememiz gereken Allah'ın kitabıdır. Sarılmamız gereken Allah'ın ipi, Allah'ın kitabıdır. Önce onu okumamız gerekir, sonra neyi okursak okuyalım, onun ölçüsüne vururuz, tuttuysa alırız, tutmazsa atarız. Yoksa yanlış anlar, yanlış şeyler düşünür, yanlış yaparız, dolayısıyla yanlışla iman ederiz. Evet, onun dışında neyi okursa okusun, onun ölçüsüne vurulması gerekir. Yoksa birçok hikayeyi, birçok yanlışı, abartılı şeyleri doğruyu ve hak zannederiz. Evet. Doğrusu vardır, yanlışı vardır. Elimizde ölçü yoksa bu durumda e, yanlışı doğru diye, doğru da yanlış diye anlamamız söz konusudur. Eğer geçmişteki Allah dostlarından, velilerden, kardeşimizin söylediği silsileyi i aliyeden, o fark etmiyor. Bir şey nakledilmişse onu ne yapmak lazım, nasıl anlamak gerekir? Onu da Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın Peygamberlerin ölçüsüne vurmamız gerekir. Tutuyorsa doğrudur. Tutmuyorsa atmak gerekir. Atmak lazım. Tutmuyorsa yalandır o. İftiradır o. Hikayedir o. Evet. Önümüzde, elimizde ölçümüz vardır. Hiç kimseyi Resulullah Efendimiz'in önüne koyabilir miyiz? Harşa. Evet, böyle bir şey düşünlemez. Onun için önümüzde, elimizde ölçümüz olsun, şaşırmayız. Evet. Efendim bir de şu anki yönetim tavut mudur diye sormuş efendim. Tavut demek Haktan başka her şey demek aslında. Tavut demek şeytanın yoru demek. Şeytana uyanlar demek. Şeytana tabi olanlar demek. Allah akıl vermiş. Geçmişteki bir kısmına tavut diyebilir küfrü, nifakı aşıktansa evet bu tağuttur diyebilir. Yönetimi. Ama şu andakine de baksın, hükmü ona göre versin. ele birilerinin söylemesiyle değil. Kendi gözleriyle gördüğüne şahitlik yaptığını söylesin ve onu öyle anlasın. Her birimize düşen budur. Benim söylememe gerek var mıdır Tağuttur ya da değildir. Yani insaf etmek gerekmiyor mu? Şu andaki nasıl tavut olabilir? Mümin değiller midir? İbadet yapmıyorlar mı? Bununla beraber Allah'ın kelamını okutmuyorlar mı okullarda? Resulullah Efendimiz'in hayatını okutmuyorlar mı? Müminler örtünsün diye imkan tanımadılar mı? Ellerinden geleni yapmıyorlar mı? Mümin, müminin imanını sever. Yani eğer mümini sevmiyorsak imanımız yok demektir. İmanın bizim için bir kıymeti bir de yok demektir. Neden? Yok da ondan. Bir mümin bir mümine bakarken onun gönlünden Allah onu seviyor. Onun gönlüne tecelli eden Allah'tır. Sevmiyorsa bir sorun var. Onun için asla tağut denmez. Bunlar mümin. İmkan nispetinde güçleri yettiği ölçüde güzel yapmaya, doğru yapmaya çalışıyorlar. Buna beraber Allah'ın rızasını gözetiyorlar Bunun için tavırları da koymuşlar, hayatlarını da koymuşlar. Bunu görmeyecek, anlamayacak ne vardır? Yani hangi ölçüye göre tağut diyebiliriz? Yanlışlarından dolayı mı? Beşerdir. Ya da yapamadıklarından dolayı mı? Gücü yetmediğinden dolayı mı? Bunu görmek gerekir, bunu anlamaya çalışmak gerekir. Ama önce o senin mümin kardeşin, onu önce kardeşin olarak görmen gerekir. Bir imanla mümin kardeşin olarak bir bakman gerekir. Kendini bir de onun yerine koy. Onun yapabildiklerini yapabilecek misin? yoksa birden her şeyi ortaya koyarım karma karışık mı yaparsın. Evet, imkan nispetinde gereken yapılıyor, güzel yapılıyor. Buna beraber tavut demek doğru değildir. Tavut olanlar var mıdır? Tavut olanlar vardır. Eğer biri camiye karşıysa, medreseye karşıysa, Kur'an'a karşıysa, mümine karşıysa, namaza karşıysa tavut bu işte. Bunlar böyle midir? Yani bizim aklımızı kullanıp öyle hüküm vermemiz lazım. Allah bunun hesabını sorar. Kulum sen nereye baktın demez mi? Neye baktın? Nereye baktın? İşte şurada şunu şöyle yapmış. Şurada şu yanlışı yapmış. Doğru. Yanlış yapmıştır. Ama senin ona tavuk demen, kafir demen, münafık demen, müşrik demen gerekir mi? Bunu hak etti mi şimdi bununla? Hayır. Sen ona sordun mu bunu niye böyle yaptın diye? Onu bilerek mi yaptın? Ya da elinden geliyor muydu ki, bunu yaptı böyle? Orada bir mazereti vardır yani. Mutlaka Allah'a bir mazeret uyduracak eğer yanlış yapmışsa. O yanlışsa. O hesabını Allah'a verir. Biz de hesabımızı Allah'a vereceğiz. Allah bize sorsa, oğlum sen buna böyle söyledin, neye dayanarak söyledin? Demez mi? Bizim kendi hesabımızı vermemiz gerekir. Onun hesabını, onların hesabını görmek yerine, kendi hesabımıza bakmamız gerekir. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Zaten öyle yapılıyor. Bakıyorsun, koca koca cemaatler, koca koca alimler birbirini küfürle itham ediyor. Hiçbir şey yok. Neden dolayı? Şunu şöyle söyledi, onun için zındık diyor. Şunu şöyle söylemiş, kafir oldu diyor. Yazık, yazıklar olsun. Sizin imanınıza yazıklar olsun, müminliğinize yazıklar olsun. Mümin olmak bu midir? Siz böyle mi kardeş oluyorsunuz? Hani Allah müminler kardeştir demişti, öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun demişti. Mümine, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyene, Allah'a kul olmaya, ibadet yapmaya çalışana, Allah'a davet etmeye çalışana, kafir demekle, münafık demekle, müşrik demekle, tağut demekle mi? Kardeşlerinizin arasını buluyorsunuz. Bu tefrika değil midir? Bununla beraber, eğer böyle tefrika yapıyorsak fitne çıkarıyorsa Allah fitne adam öldürmekten daha beterdir demedi mi? Bak Rabbimize ters düştük hiç farkında olmadan. Onun için ısrara ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Böyle bakmak gerekiyor. Böyle anlamak gerekiyor. Hükmü de evet Allah'a teslim etmek lazım. Ben hüküm veririm demememiz gerekir. Hüküm vereceksen, suizanla değil, hüküm hükümler. Eğer bir kişi hakkında 99 tane küfrüne hüküm verilebilecek şeyler varsa, ama bir tane imanına hüküm verebilecek hali varsa, o bir taneyi tercih etmek lazım. Bu müemindir demek lazım. 99'u değil, bir tanesini tercih etmek lazım. Eğer değilse zarar etmezsin. Ama eğer müminse kazandın. Mümin değildir 99'a göre hükmeder mümin değildir dedinse ama müminse kaybettin. O küfür sana geri döndü, geri döner. Söyledim. Mümin mümini yüzünden tanır. Bakışından tanır. Konuşmasından tanır. Tavrından, hareketinden tanır. Mümin, mümini sever. İstese de istemezse, o müminse onun karşısındakinin gönlünde bir zerre iman varsa onu sever. Onun elindeki bir şey değildir. İradesizdir bu. Ama imani olmayanlar hiçbir zaman sevemez. Mümini sevemez. Bir tek kendini sever. Sevdiği de kendi nefsidir. Kendini ilah zanneder. İlahlık iddia eder yani. Dolayısıyla İnsanların bir kısmını istediğini cennete, istediğini cehenneme kendisine göre hüküm verir. Allah bizi böyle kendini ilah zanneden, Allah adına hüküm verenlerden eylemesin inşallah. Evet Efendim Serkan Bayram, selamun aleyküm, aleyküm. hayırlı aleyküm. akşamlar. Allah'ın rızasını gözeterek karşılık beklemeden iyilik yaptığımız insanlardan nankörlük görüyorsak bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Efendimiz'i çok seviyoruz. Efendimiz'in sesini duymak gönlümüze su serpiyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah sizden, <gülüyor> Efendimiz'den razı olsun. Amin. Allah kardeşimizden de razı olsun inşallah. Eğer iyilik yapmışsak ama buna karşılık nankörlük görüyorsak bu durumda ne dememiz lazım? Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi o müminler, gerçek müminler ihtiyaçları olduğu halde evet, ikram ederler, yedirirler, içirirler, infak ederler. Bununla beraber derler ki biz bunun karşılığında sizden herhangi bir şey beklemiyor, herhangi bir teşekkür de beklemiyoruz. Biz bunu Allah için yapıyoruz. Bizim de böyle söylememiz gerekir. Biz bunu Allah için yaptık. Karşılığını senden istiyoruz ya Rabbi. Zaten kim ne yaparsa kendine yapar. Teşekkür etse o da kazanır. Nankörlük yaparsa, şükürsüzlük yaparsa o kaybeder. Ama sonuçta o iyiliği yapan, güzelliği yapan kazanmıştır. Neyi kazanıyor? Rabbinin sevgisini kazanıyor. Rabbini kazanıyor. Evet. Efendim, izninizle son bir mesajla buyur. Programımızın sonuna geldik. Evet. Efendim, Almanya'dan Muhammed Bayraktar. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ben Almanya'dan Muhammed, hürmetle elinizden öperim. Başında karlı dumanı, nereden alır o dermanı? Sultanların da sultanı, Yaradan'a götür beni. Allah için sizleri çok seviyorum. Nenemlerin bir müşkülü var. Allah rızası için sizden dua istiyorum. Saygılarımla. Evet. İşimiz Allah'a götürmek zaten. Allah'a taşımak. Allah'ın rızasına taşımak. Allah'ın sevgisini layık olmaya taşımak. Zaten bütün i işi budur. Kuli Allah'a, Allah'ı kula sevdirmektir işi. Onu Allah'a taşımaktır. Allah'a yakınlığa, dostluğa taşımaktır. Vuslata taşımaktır. Bununla beraber bütün müminler, birbirini Allah'a taşımalıdır. Allah'a yakınlığa, sevgiye, hayra, güzelliğe taşımalıdır. Bu, mümin olmanın gereğidir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a tabi olmanın gereğidir. Bununla beraber alemlere, insanlara rahmet olmanın gereğidir. Eğer böyle bir çabamız, gayretimiz yoksa, kendimiz Allah'a koşmaya çalışıp, bizimle beraber olanları da Allah'a taşımaya çalışmıyorsak bir sorun var. Bu durumda ters tarafa gidiyoruz demektir. Allah bizi kendisine ayet-i kerimede buyurduğu gibi hepiniz Allah'a firar edin. Evet. Allah bizi kendisine firar edenlerden eylesin. Hı. Aynı şekilde genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dedi. Allah bizi o cennete koşanlardan eylesin. Hı. Bununla beraber insanların da, bizimle beraber olanların da cennete koşmasına yardım edenlerden eylesin. Allah'a firar etmeye çalışanlara yardım edenlerden eylesin birbirini Allah'a davet edenlerden, hakka davet edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi birbirimize cennet eylesin, cennete vesile eylesin. Amin. Allah kıyamet günü bizi birbirimize dua edenlerden, teşekkür edenlerden, duacı olanlardan eylesin. Amin. Birbirine lanet edenlerden eylemesin. Amin. Allah kardeşimizin nenesine de yardımcı olsun, müşkülünü e, hal etsin inşallah. Bütün Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin, müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Amin. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, soramadığımız sorularınızı, sorunlarınızı inşallah bir sonraki programımızda efendimize yönelteriz. Buruşunca dek hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.